Hocam, miras dağıtımında kadınla erkeğin eşit olmadığı, kadınların erkeklerin aldığı mirasın yarısını ancak alabildiğini e, din açısından öğrenmiş oluyoruz. Bu konuyu biraz izah eder misiniz? Evet, hanımlar, erkek kardeşlerinin aldığı mirasın yarısını alırlar. Bu tam bir adalettir. Allah'ın hükmünde zerre kadar haksızlık yoktur. Allah ne kadın kullarına zulmeder ne erkek kullarına zulmeder. Hanımlara hatta güzel bir bir e, artış da söz konusudur. Yani onların yarı yarıya aldıkları erkeklerden çok daha fazla kendilerine hak verildiğini gösterir. Efendim yarım hak iki misli haktan nasıl daha fazla ayrıcalık verildiğini gösterir dersek olayı müşahhaslaştırarak örnekleştirerek daha iyi anlayabileceğimizi zannediyorum. Söz gelimi A şahsın iki tane çocuğu olsa birisi erkek birisi kız. A şahıs söz gelimi bir milyar para bıraksa veya o kadar değerde mal bıraksa. Tabi bunu kız ve erkek 500 milyon olarak taksim etmeyecekler, erkek iki, mis, iki misli miras alacak, kız da bir oranda alacak. Yani malı üçe ayrılacak, mal üçe ayrılacak. Birisi 333 milyon, diğeri 666 milyon değerinde mal veya para almış olacak. Peki o zaman bir adaletsizlik değil mi? Hayır, adaletsizlik değil. Çünkü bunların belirli bir zaman sonra evlendiğini veya ikisinin de evli olduğunu varsayalım. 666 milyon alan erkek o parayı evine, çoluk çocuğuna, varsa ev almaya, araba almaya, imkanları varsa hacca gitmeye ve benzeri masraflara ayıracaktır. Veya sermayesini artırmaya çalışacak, o sermayeyle eşine, çoluk çocuğuna nafaka temin etmeye gayret edecektir. Onun kız kardeşi ise aldığı 333 milyonu ne kendi masraflarına, ne kocasının, ne çocuklarının masraflarına ayırma zorunluluğunu hissetmeyecek. O parayı tümüyle istediği gibi altına yatırabilecek veya bir ortaklığa verip çalıştırabilecektir. Yani o parayı kendi masrafları için bile kullanma e, yükümlülüğü söz konusu değildir. Yani ne ailesine, çoluk çocuğuna, ne fakir bile olsa kocasına vermek mecburiyetinde olmayan, parasını sadece e, kendisi için ileride lazım olur diye, saklayabileceği bir e, imkan olarak değerlendirecek. Erkek kardeşi ise o parayla ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılama durumunda e, kendini mecbur hissedecektir. Dolayısıyla e, 666 milyonu eşiyle, çocuklarıyla hayatı boyunca e, onları beslemek durumunda olan bir erkek e, parasıyla hiçbir yükümlülüğü kendisi için bile ihtiyaç olanları almak zorunda olmayan, onun ihtiyaçlarını kocasının karşılama e, durumu söz konusu olan bir hanımın adaletsizliğe uğradığı, haksızlık yapıldığı herhalde değerlendirilmez. Tabii bugünkü hayatta e, kadın da çalışıyor veya erkek karısının, mirastan aldığı parayı zorla alabiliyorsa, e, bu İslam'ın e, yasakladığı bir husustur. İslam'ın tatbik edildiği bir ortamda bu tür zulümler koca tarafından da olsa yapılamaz. Zaten aile hayatı birbirlerine güvene dayandığından, hak ve hukuklara riayet edileceği e, ön yargısının öne çıktığından dolayı da böyle bir şeyin normal olmadığını ifade edebiliriz. Demek ki kadın erkek kardeşinden yarı yarıya miras alması eşitsizlik gibi görülse de adaletsizlik değildir. Haklara en uygun pay dağıtımına en uygun bir biçimdir. Zaten Allah'ın hükmü adalet, Allah'ın hükmünün dışındaki Beşeri hukuk laik e, sistemin uygulamaları zulümdür e, o zaman etkiye zulmedilmektedir erkek tümüyle ailesine sarf edecek kadınsa onu hiç harcamaya bilecektir Dolayısıyla bir adaletsizlik ve çalıştırılmayan boş tutulan paraların artması e, şeklinde ve o paranın mümkün o kadını azdıracak şekilde e, lükse, israfa kullanılması söz konusudur. İşte İslam bu tür yanlışlıklara müsaade etmez. Hepimiz e, Kur'an'ın dağıttığı adalet sistemini e, tercih etmek, başka bir hükmden razı olmamak e, mecburiyetindeyiz. Mümin erkek ve mümin hanımlar Allah'ın ve Rasulü'nün koyduğu bir hüküm konusunda muhayyerlik Ayrı bir alternatif isteme hakkına sahip değildirler. Ahsap suresi 36. ayette net olarak vurgulanır. Ve alhamdulillahirah.